806. konu, İbni Ömer ve Muaz bin Cebel'in güzel ahlakları, İbni Ömer birisi hariç hiçbir hizmetçisine lanet okumadı, onu da kefaret olarak azat etti, bir gün de bir başkasına, Allah'ım ona lanet et diyecekti, fakat kelimeyi tamamlamadı, bu bir kelimedir ki, onu tamamlamak istemiyorum, dedi. Ashabın muhtaçlara yardım konusunda rağbetleri, bahsinde geçtiği üzere Cabir, Muaz bin Cebel hakkında, insanların en güzel yüzlüsü, en iyi ahlaklısı ve cömerti, demiştir. Bunu hakim uzun bir şekilde kaydetmiştir.